Allahu bilaheminne Şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillahi nahmudo ve nesda'inuhu ve nestafiro ve na'uzu bilahe ve msiyat amalina Men yehtihi Allahu ve men yudil falahadiyle Ve ešhedu an la ilahi illallah wahtahu la shirkila ve ešhedu an Muhammedan abduhu ve rasulu Ma'bat fe inne istaqal hadisi kitabullah ve hayral hadisi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtasatuha ve kul muhtasatin bid'a ve kul bidatin zalale ve kul dalaletin finnar. Seberec kitabının şerhinde Kitabul Hibe bağışlar bölümünde kalmıştık. Hibenin caiz oluşu 913 no rivayet Enes bin Malik radiyallah'tan. Bir adam Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki Eyalan Resulü falanın hurmalığı var. Ben bahçemi onun bu ağaçlığı etrafına çevirmek istiyorum. Emretsen de o ağacı da bana verse. Mutlaka o hurmalıkta bahçemi kurmam gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hurmalığı, hurmalığın sahibi olan diğer adama, eğer hurmalığını ona verirsen, sen de buna karşılık cennette bir hurmalık kazanırsın buyurdu. Adam bunu kabul etmedi. Bunun üzerine Ebu Tehdah o adama gelip dedi ki, Hurmalığını bahçem karşılığında bana sat. O da bunu yaptı. Ebu Dahtah radiyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve dedi ki Ey Allah'ın Resulü bahçem karşılığında hurmalığı satın aldım. Bunu senden ricada bulunan adama vermen için sana bağışlıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ebu Dahtah için cennette nice dikilmiş ağaçlar vardır. Bunu defalarca söyledi. Ebu Dahtah radiyallahu anh, hanımına geldi ve dedi ki Ey umut dehtah bahçeden çık çünkü ben onu cennetteki bir hurmalığa karşı sattım. Hanımı dedi ki alışverişin karlıymış veya buna benzer bir şey söyledi. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. makdi ise el-Muhtare'de Ahmet Müsned'inde İbn-i İbban, Hümeyt, Taberani, Marifede Ebu Nuaym, Mu'camus sahabede rivayet etmişler. Muhbibin bin Hadis sahibül Müsned'de tahric etmiştir. Hurma hibe etmek, 914 nol rivayet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımı Ayşe radiyallahu anh'a'dan, Ebubekir'e Sıddık radıyallahu anh, Gabe denilen yerde bana toplanacak 20 ves hurma hibe etti. Öleceği zaman babam Ebubekir radiyallahu anh şöyle dedi, ''Kızım, vallahi ölümümden sonra senin zengin olmanı herkesten daha çok isterim. Fakir olmana da üzülürüm. Sana toplanacak 20 ves hurma bağışlamıştım.'' ''Şimdiye kadar topladıkların senin. Fakat onlar bugün varis malı olmuştur. Senin iki erkek ve iki de kız kardeşin var. Geri kalanı Allah'ın kitabına uygun olarak aranızda paylaşın. Ben dedim ki, babacığım vallahi şu ve şu kadar da olsa onu varislere bırakırım. Kız kardeşlerimin biri Esma, diğeri kim? Babam Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki, ''Harice'nin kızının karnındaki çocuktur. O çocuğun kız olacağını sanıyorum.'' Bu eser Bukhar ve Müslim'in şartlarına göredir. İmam Malik Muatta'da, Begavi Şerru İbn Azm el-Muhallâ'da, beyhak Süneninde ve Marifede, Tâhavi Şerhu Mâni rivayet etmişlerdir. Elbani İrbal-ül Galil'de tahric eder. Bu hadis, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kerametini de ifade ediyor. Yani Harcen'in kızının karnındaki çocuk kız olacak diyor ve dediği gibi kız oluyor. Hibeye karşılık vermek 915 olur rivayet İbn Abbas radiyalanmadan bir bedevi Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bir bağışta bulundu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de ona karşılık verip razı oldun mu diye sordu. Bedevi hayır dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karşılığı artırdı ve razı oldun mu diye sordu. Adam hayır dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine artırıp razı oldun mu dedi. Adam evet dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben bir Kureyşli'den, Ensardan birinden veya Sakifli birinden başkasından bağış almamayı istedim. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Zeyn-i el-Muhtare'de i̇bn İbban, Ahmet, Taberani, Bezzar rivayet etmişler. El-Banir ve el etmiştir. Yani e, Ensarlı veya Sakifli birinden yahut Kureyşli birinden e, bir hediye alsam, ona verdiğim karşılıktan razı oluyor ama bu bedevi razı olmadı manasında söylüyor bunu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir bağış yapıldığı zaman kendisi mutlaka karşılık verirdi. Hediyeyi reddetmemek 916'ın ol rivayet. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Davete icabet edin. Hediyeyi geri çevirmeyin ve Müslümanları dövmeyin. Buhari's Buharî'nin şartlarına göredir. Heysem bin Kulayb Eşhaşi Müsned'inde, Buharî edebil Mufredde İbn İbban Sahihinde ve Ravdatul Ukala'da Ahmet Bezzar, Taberani, Ebu Yala, Haris bin Ebû Sa'me Müsned'inde Ebu Şeyh Tabakat'ta, El Esbehani Ettergîb ve Terhîb'te, Ebû Nuaym Hilye'de, Taha Şerhü'l-Müşkilhaser'da Beyhaki Şuabü'l-İman'da rivayet etmişler Elbani Irbâ'da ve Muhbil bin Hatı'sâyül Müsned'de târic etmişlerdir. Bağışlanan malın miras olarak verilmesi. 917 olur rivayet. Cabir bin Abdillah radiyallahu anhadan. Ensardan bir adam annesi hayattayken ona bir hurma bahçesi bağışlamıştı. Annesi ölünce adamın kardeşleri gelip biz de ondan eşit hakka sahibiz dediler. Adam bunu kabul etmedi. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelip davalaştıklarında onu aralarına miras olarak taksim et buyurdu. Bu Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ahmet, Ebu Davud, İbn Bişeybe, Beyhaki rivayet etmişler. Elbani irvada Muhbil bin Sayıl Sayl Müsned'de etmiştir. Umra ve rukba Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rukba ve umra bağışı yapmayın. Kim bir şey rukba olarak veya umra olarak başlarsa miras olarak varislerine kalır. Rukba Mal sahibinin başka birine şu malı sana ruhba yolu ile verdim. Sen benden önce ölürsen mal bana geri dönecek. Ama ben daha önce ölürsem mal senin olacak demesi suretiyle yapılır. Umra bir adamın malını bir kimseye kendisinin veya onun hayatına bağlayarak vermesi demektir. Mesela mal sahibi başka birine ömrüm oldukça veya ömrün oldukça bu ev senindir. Ölümden sonra benimdir der. Evet, bu hadis Bukhara ve Müslüman şartlarına göredir. Hümeydi, Ebu Davud, Nesai, İbn-i İbban, İbnül i Carud, İbn-i Şeybe, Müsned'in de i̇bn Mübarek, İbn-i Muhallada ve Beyhak Sünnende rivayet etmişlerdir. Elbani irvada tercih etmiştir. Bağıştan dönmek, 919 alır rivayet. Ömer bin Hattab Radyalan'ten. Kim Allah'ın veçii için bir bağışta bulunmuşsa bu onundur. Kimde karşılık isteyerek bir başta bulunursa memnun edilmedi takdirde hibesinden dönebilir. Bu eser Buhar ve Müslim şartlarına göredir. B.H. ki Hakim Muhatta'da Malik İmam Malik yine Müdevvenesinde Şafii el-Umd'de Tahavişer ve Şerhu'l Hasan'da Daru'l Kutni Sunen'de rivayet etmiştir. Elbani Irwal'ül Kalil'de tahric etmiştir. İtabul Libas giyim bölümü Allah Teala Araf Suresi 30. ayetinde mealen şöyle buyuruyor. Ey oğulları Sizin avret yerlerinizi örtecek bir elbise ve mal indirdik. Takva elbisesi ise daha hayırlıdır. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki öğüt alırlar. Güzel giyinmek 920 olur rivayet Ebu Hureyre radıyallahu anh, yakışıklı bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelip dedi ki Ey Allah'ın Resulü! Ben kendisine güzellik sevdirilen bir adamım. Gördüğün gibi ondan bana da verilmiştir. Hatta bu konuda bir kimsenin benden üstün olmasını, ayakkabımın bağını bile geçmesini istemiyorum. Bu kibirden midir? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Hayır. Fakat kibir, hakkı inkar eden ve insanları küçük gören kimselerin yaptığıdır. Bu hadis Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Hatibül Bağdadi el-esmaül müpeymede. Ebu Davud, Edebül ül Bukhari, Hakim, İbn-i İbdan, da ül İman'da Beyhaki'yi rivayet etmişler. Elbani Es-Sahiha'da Muhbil bin Hâd-i Sayül-Müsret'te etmiştir. Cihatta dahi güzel giyinmek. Sek 921 21in rivayet. cabr bin Abdillah el-Ensari radiyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bir gazveye, Malik'in rivayetinde Beni'e Enmar gazvesine çıktık. Ben bir ağacın altında konaklamıştım. O sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm ve Ey Allah'ın Resulü gölgeye buyur dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Çuvalda küçük bir acur buldum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu nereden aldınız buyurdu. Ravi burada bir şeyler zikretti. Malik'in rivayetinde bu kısım şöyle geçer. Medine'den getirdik Ey Allah'ın Resulü dedim. O sırada yanımızda hayvanlarımızı otlatmaya gitmesi için hazırladığımız bir arkadaşımız vardı. Onun hazırlığını yaptım. Adamın üzerinde eskimiş iki elbise vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bakıp bu adamın bunlardan başka elbiseleri yok mu dedi. Ben e Allah'ın Resulü heybede yedek elbiseleri var dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o halde onu çağır ona söyle onları giysin buyurdu. Ben de onu çağırdım elbiselerini giydi sonra dönüp gitti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah boynuna vurasıca ne oluyor? Bu kendisi için daha hayırlı değil mi dedi. Adam bunu işitip, e alan Resulü Allah yolunda da mı deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah yolunda da yeni elbiseler giymesi güzeldir buyurdu. O zat Allah yolunda öldürüldü. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Bezzar, muaddada malik, hakim, İbn-i İbban, Delal-ül Nübüvvede, Beyhaki ve tarihinde İbn-i Sakir rivayet etmişlerdir. Temiz giyinmek, 922 oğlu rivayet, Cabir bin Abdillah radiyalarına dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza gelmişti. Karışık saçlı bir adam gördü. Saçları dağılmıştı. Bunun üzerine bu adam saçlarını düzeltecek bir şey bulamamış mı acaba buyurdu. Bir de üzerinde kirli elbiseler bulunan başka bir adam gördü. Buyurdu ki bu adam da elbisesini yıkayacak bir şey bulamamış mı? Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Muhammed bin Ali Es-Suri fevaidinde Ahmet, Ebu Davud, Hakim, İbni İbban, Nesai, Ebu Yala, Hilya'da Ebu Naim rivayet etmişler Elban-ı da tahrir etmiştir. Yün elbise... 923 nol rivayet Ayşe radiyallahu anh'a dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem için siyah yünden bir hırka yapılmıştı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem beyaz teninden ve hırkanın siyahlığından da bahsetti. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu giydi ve terledi zaman yün kokusunu alınca onu çıkardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel kokuyu verdi. Bu hadis Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göredir. İbn-i Saad tabakatında Ahmet, İshak bin Rahüye, Tayalisi, Ebu Davud, Sünel-ül Kübra'da Nesai, Hakim İbn İbban, Ahlak-ül Nebi'de Ebu Şeyh Beyhaki, tarihinde İbn Sakir rivayet etmişler, Elbani da tarih etmiştir. Giyimde sağdan başlamak, 924 no'lu rivayet, Ebu Hureyir Radyalan'tan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gömlek giydiği zaman sağından başlardı. Bu hadis Bukhara ve Müslim şartlarına göredir. Bezzar, İbn İbban, Tirmizi, Sünel-ül Kübra'da Nesai'yi, ve Netaycu Lefkâr'da i̇bn Hacer rivayet etmişlerdir. 925 o rivayet Ebu Hureyir Radyalan dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Giyindiğinizde ve abdest aldığınızda sağınızla başlayın. Bu hadis Bukhane'nin şartına göredir. i̇bn Hacer el-Askalani, Netaycu Lefkâr'da i̇bn Zeymi, İbn-i İbban, Ahmet, Ebu Davud, Efsat'ta Taberani, Mücahlese'de Dineveri, Camiül Ahlaq'ı Hatibül Bağdadi, Beyhaki Sünen'nde ve Şuabü'l rivayet etmiştir. Muhbil bin Hadi Saylü'l Müsned'de tercih etmiştir. Elbisenin eteğinin boyu 926 no'lu rivayet Enes radıyallahu dedi ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İzar baldırın yarısına kadardır. Bunun Müslümanlara zor geldiğini görünce şöyle buyurdu. Ayak bileklerine kadardır. Bundan aşağısında hayır yoktur. Bu hadis Buhari ve Müslim'in şartlarına göredir. Ahmet, Ziya-ül-Maktis el-Muhtar'da, Beyhak-ı Şuhab-ül rivayet etmişler Elbani sayhada tercih etmiştir. Ebu Said el-Hudiri radiyalandı'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müminin izarı baldırının yarısına kadardır. Baldırıyla ayak bilekleri arasında günah yoktur. Ayak bileklerinden aşağısı ise ateştedir. Allah kıyamet günde elbisesinin eteğini böbürlenerek süreyen kimseye bakmaz. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Ali bin Hücür-i Sadi, İsmail bin Cafer'de, Malik Muadda'da, Tayalisi, Ahmet, İbni İbban, İbni Ebi ve Ebu Davud, İbni Mace, sünnel kubrada Kübra'da, Nesai, Ebu Yala ve Beyhak rivayet etmişler. Muhbi Bin Hadi, Sayül-i Müsnet'te tarzı etmiştir. 928'in oğlu rivayet Ebu Hüreyel Radiyaland'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah kıyamet gününde elbisesini sargıtan kimseye bakmaz. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ahmet müsnedinde Hemmam bin Münebbih sayfasında beyhak şu Şuhab'da İmmim'in de Tevhid'de rivayet etmişlerdir. 929 numaralı rivayet Şerif bin Süveyd radiyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elbisesinin eteğini süreyen birini gördü. Hemen ona doğru koştu ve şöyle buyurdu. İzarını kaldır. Adam dedi ki ben çarpık bacaklıyım. Dizlerim birbirine vuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İzarını kaldır. Zira Allah azze ve celle'nin her yarattığı güzeldir. Bundan sonra o adam ancak izarını baldırının yarısına kadar kaldırmış halde görüldü. Bu hadis Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Hümeydi, Ahmet, Taberani, hadis ebul fadil zühri Ebu Begavi-Mucem'de, ve şehru Şehru-Muşkullâh-ı Sardar rivayet etmiştir. Elbani-Sahih'a da taric etmiştir. 930 numaralı rivayet İbn Ömer radiyalanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdiğimde üzerimde eteği sürünen bir izar vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim o dedi? Ben Abdullah bin Ömer dedim. Buyurdu ki eğer Abdullah isen izarını kaldır. Bunun üzerine izarımı dizlerimin yarısına kadar kaldırdım. İbn Ömer radiyalanma ölünce kadar izarını bu şekilde giymiştir. Bu hadis Bukhane'nin şartına göredir. Taberani Ahmet, Mamer bin Raşid... İbn al-Sakir tarihinde rivayet etmiştir, Elbani Sayyaha da tarih etmiştir. Yani burada hadislerde erkekler için cübbe entari gibi elbiseler giydiklerinde bunun eteklerinin en fazla ayak bileklerine kadar uzatılması, ondan aşağısının ateşli olduğu bildiriliyor. Bu konuda pek çok hadisler gelmiştir. Kadınlara ise bu konuda bir ruhsat var. Sonra hadiste bu gelecek. 931 nol rivayet İbn -i Ömer radyalanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim elbisesini kibirle sarkıtırsa Allah kıyamet günü ona bakmaz buyurunca Ümmü Seleme radyalanha kadınlar eteklerini nasıl yapsın diye sordu. Bir karış sarıkıtsınlar buyurunca yani bir karış e, ayak bileklerinden itibaren bir karış bir karış sarıkıtsınlar diyor. Ya ayakları görünürse dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir dirsek boyu sarkıtsınlar fazla değil buyurdu. Yani bir dirsek boyu şuradan şuraya kadar olan bir kısım, yaklaşık 50 santim kadar. Bundan fazlasını uzatmasınlar. Yani yere değmeli kadın elbisesi, ayakları görünmemeli. Yani ayakkabısı da görünmemeli. Yani ayağın hacmini belirleyen işte çorap gibi ayak ayakkabının şekli ona göre olduğu zaman ayakkabısında da görünmemesi lazım. Bu hadis Bukhara ve Müslim'in şartlarına göredir. İshak bin Rahiye, Nesai, Tirmiz ibn-i Maci Ahmet, İbrahim bin Tahman Meşihası'nda Beyhaki ve El-Muhalla'da i̇bn Azm rivayet etmişlerdir. 932 oğlu rivayet Safiye binti Ebi Ubeyt r.a. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımı Ümmü Seleme r.a. haber verdi ki İzar'ın boyundan bahsettiği zaman kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ''Ey Allah'ın Resulü peki kadınlar?'' diye sormuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir karış sarkıtsınlar buyurdu. Ümmü Seleme o zaman ayakları görünür dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir dirsek boyu sarkıtsınlar fazla değil. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. i̇bn Adi El Kamil'de, İbn-i Ahmed Ahmet, bin Rahiye, Malik da Ebu Davud, Nesai, Darimi, Taberani Ebu Yala, Şerhusun'ne de Begabi, Beyhak-i Sünen'inde ve şuab İman'da rivayet etmişler. Elbani da taric etmiştir. Kadınların topuklu ayakkabı giymeleri, 933 numaralı rivayet Ebu Ma'mer rahimallahu'tan Abdullah bin Mesud radıyallahu an dedi ki İsrailoğullarının kadınları erkeklerle beraber aynı safta dururlardı. Yani İslam'dan öncesinde her biri arkadaşına uzun görünmek için tahta kalıplardan topuklar edindiler. Bunun üzerine hayızla musalla edildiler ve arka safa geçirildiler. Abdullah bin Mesud radıyallan şöyle derdi. Allah azze ve celle onları arka saflara geçirdiği için kadınları arka saflara geçirin. Bu eser Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Müsaddet bin Müserhet Abdurrazak ve Taberani rivayet etmişlerdir. 934 numaralı rivayet Abdurrahman bin Yeziden Neha-i Rahimullah'tan. Abdullah bin Mesud kadınlar görünce dedi ki, ''Onları Allah'ın arka saflara geçirmez sebebiyle arkaya geçirin. İsrailoğullarında erkekler ve kadınlar birlikte saf tutarlardı.'' Kadın ayaklarının altına tahta kalıplar koyup sevgilisine uzun görünmek isterdi. Bunun üzerine onlara namaz musallat edildi ve estağfurullah hayız edildi ve mescitler onlara haram kılındı. Bu yüzden İbn Mes'ud radıyallahu kadınlar görünce onları Allah'ın arka saflara sebebiyle arkaya geçirin derdi. Bu eser Buhari ve Müslim'in şartlarına göredir. Bu İbnü Zeymen rivayetidir. Urve bin Zübeyr rahimullâhtan Ayşe radıyallahu anha dedi ki: "İsrail kadınları mescitteki erkeklerden daha yüksek olmak için ağaçtan topuklar edinmişlerdi. Bunun üzerine onlara mescitler haram kılındı ve onlara hayız musallat edildi. Bu eser ve Müslim şartına göredir. İbn -i Hacer el Askalani bu rivayetin sahih olup merfu hükmünde olduğunu söylemiştir. Kadınlara hayızın musallat edilmesinin manası ilk defa hayız olmaları değil, kendilerine hayız hükümlerinin ağırlaştırılmasıdır. Nitekim İsrailoğulları hayız olan kadınlarla beraber yemek yemez ve aynı evde durmazlardı. Evet, bunda İshak bin Rahüye Abdur ve Abdurrazak Musannef'inde rivayet etmişlerdir. Ee, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tabi bu hayız hükümlerini harfletiyor. Yani kadınlarla beraber hayız oldukları zaman beraber yemek yiyebilirsiniz. Aynı evde durmanıza sakınca yok diyerek. Yahuder bundan sakınıyorlardı. Çünkü bu sebeple, yani demek ki kadınların böyle taşkınlık yapmaları sebebiyle onlara böyle hükümler verilmişti. Yani yani cezalandırılmışlardı. Yoksa haiz ta Havva radı Aleyhisselam'dan beri olan bir şey, ondan beri var olan bir şey. Burada yani hayz musallat edilmesi, hayız hükümlerinin onlara ağırlaştırılmasıdır. Giyimde benzeşmenin yasaklanması 936 numaralı rivayet Ebu Hüreyer radıyallan te Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkek elbisesi giyen kadınlara ve kadın elbisesi giyen erkeklere lanet etti. Bu hadis buhar ve Müslim'in şartlarına göredir. Taberani, Evsat'ta İbn İban Ahmed Hakim, Ebu Davud, İbn Mace, Sünenü Kübra'da Nesai, Kadıül Maristan Meşihasında Beyhaki Şuabü'l İman'da, Necmüddin Nesefi El Kantfi fi Ahbar Semerkant'ta rivayet etmişler. Muhbil bin Hatib'in Müsned'te tahric etmiştir. Kişinin öldüğü sıradaki elbisesiyle diriltilmesi 937 numaralı rivayet Ebu Seleme bin Abdurrahman Raymullah şöyle dedi Ebu Saîd el radıyallahu anh ölüm hazırlığında yeni elbiselerini getirtti ve giydi. Sonra dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdun işitti. Muhakkak ki ölen kimse içinde öldüğü elbiseleriyle diriltilir. Bu hadis Buhari ve Müslim şartlarına göredir. Ebu Davud, Hakim İbn İbban ve Beyhaki rivayet etmişler. Elbani es-Saye'a da tercih etmiştir. Sandalet giymek, ne no olur rivayet İbn Abbas radıyalanmadan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayakkabısının tasması çift olan, iki kıbalesi yani parmaklar arasında geçirilen tasmacık vardı. Bu hadis Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Tirmizi, Şemail'de, Ziyel-Makse, muhtarede İbn-i Mace, de Begavir rivayet etmişler. Muhbil bin Hadesaül-Müsnet'te tahric etmiştir. Ayakkabıyı ayakta giymenin mekruh oluşu. 939 oldu rivayet. Ebu Reyre Radyalant'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin ayakta ayakkabı giymesini mekruh görürdü. Çirkin görürdü. Bunu Bezzar, Tirmizi i̇bn Mace, Taberani evsatta Ukayli Duafa'da, İbn-i Ağrabi Mucem'de, Hatib-ül Bağdadi Muaddahu Evham'da, İbn-i Sakir Tarih'te, Darekutni El-Muhallisiyatta ve İlel'de rivayet etmişlerdir. Bukhan'ın şartına göredir. Bu hadis ayakta ayakkabı giymeyi yasaklayan Hadislerde kastedilen yasal e, kerahat bildirdiğini gösteriyor. Yani haramlık değil de mekruh olduğunu gösteriyor. Çünkü burada kerihe ifadesiyle gelmiştir. Çirkin görürdü. Sarık sarmak 940 nol rivayet i̇bn Ömer radıyallahu dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sarıkları sarmalısınız. Zira o meleklerin simasıdır. Ucunu da arkanızdan sırtınıza sarkıtın. Bu, bu hadis Müslim'in şartına göredir. Taberani, i̇bn Merdu'ye el-İntika alet Taberani'de rivayet etmiştir. Muhammed bin Ferac, ravilerinden, hadis ravilerinden Haşmoğulların azatlısıdır. İmam Ahmed'in komşusudur, saduk bir ravidir. Müslim onunla hüccet getirmiştir. Yahya bin Osman'ın ondan rivayeti sabittir. Muhammed bin el-Ferac'ın da rivayette bulunduğu İsa bin Yunus, Ebu İsa Hessebi'nin oğludur, Sika'dır. Zehebi İbn-i Merdiye'nin intikasında Muhammed bin Feraci'nin nisbesini El-Mısri olarak zikretmesi sebebiyle onun meçhul olduğunu zannetmiş ve bu haberin münker olduğuna hükmetmiştir. İbn-i ve Şeyh Elban'de ona tabi olmuşlardır. Ancak taberan Mucemin'den naklettiğim gibi Muhammed bin Feraci'nin nisbesi el Haşimidir ve o maruf bir ravidir. Yani burada Zehebi'nin zannettiği bu ravi olmasına imkan yok. Çünkü e, Muhammed bin Feraci'nin e, İsa bin Yunus diye Birisinden rivayette bulunuyor tabi burada. Ebu İsa'nın oğlu İsa bin Yunus bu. Ee, İsa bin Yunus'u da meçhul sayıyorlar. Ee, Muhammed bin Feraç'tan rivayet eden Yahya bin Osman bin Salih. Yani Yahya bin Osman bin Salih'in Mısırlı olan Muhammed bin Feraç'tan rivayeti söz konusu değil. O ancak Haşimi olan, Haşimilerin azaltısı olan bu Muhammed Feraç'tan e, rivayet etmiştir. Dolayısıyla... Zehebi'nin buradaki hatasına sonraki müelliflerde, işte Zehebi bu hadise dedi diye, sonrakilerde münker diyerek, zayıf sayarak bu hadisin zayıf olduğunu zannetmişlerdir. Ee, ayrıca bu rivayetin, yani bu hadis, bu isnatla, Müslüm'ün şartına göre belirttiğimiz gibi, ayrıca Ubade bin Samit anhu'dan da şahidi var. Bunu Bizden Olmayanlar kitabında, o tarikinde zikrettim. 941-0 rivayet, Süleyman bin Ebi Rahimullah dedi ki, İlk muacirlere yetiştim. Onlar beyaz, kırmızı, siyah, yeşil ve sarı renklerde pamuklu kumaştan sarıklar sarıyorlardı. Onlardan biri sarığını başı üzerinde üzerine de koyuyor, sonra takke giyor, başlarının üzerinden doluyorlardı. Çenelerinin altından çıkarmıyorlardı. Yani şöyle şuradan getirip böyle atmıyorlardı. Bu eser buhar ve müslimin şartlarına göredir. Beyaz renkte sardıklarına dair, burada parantez içinde verdim, bu ifade İbn-i Ebi rivayetinde geçiyor. İbn-i Ebi Şeybe ve İshak bin Rahüye rivayet etmişlerdir bunu. Giyimde tercih edilen renkler 940 olur rivayet. İbn-i Abbas anhadan, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Beyaz elbise giyin, önlerinizi de onunla kefenleyin. Zira o en hayırlı elbisenizdir. Muhakkak ki sürmelerinizin en hayırlısı İsmid'dir. Gözü cilalandırır ve kıl, kirpik bitirir. Bu hadis müslimin şartına göredir. Ebu Naim ahbar İsbehan'da, Ebu Davud, Ahmet, İbn İbn Hakim, Zeyl maksel muhtar Tirmizi, İbn Maci, Hümeydi, şer Sünnede, Begavi, Taberani, Ebu Yala, şuab İman'da ve Sünen'de Beyhaki rivayet etmişler. Mukbil bin Hadisayül Müsnet'te tarihç etmiştir. 9-43 Noğlu rivayet Ebu Rimse radiyallahu anh dedi ki, babamla beraber Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittim. Onun üzerinde iki yeşil elbise gördüm. Yani Nebi aleyhissalatü vesselamın üzerinde. Bu hadis müslimin şartına göredir. Ebu Daud, Ahmet, İbn-i Taberani, Beyhaki, Sünende ve Şuabil İman'da ve Adab'da rivayet etmişler. Muhbil bin Adisayül Müsnet'te tarih etmiştir. Kırmızı elbiseden yasaklanması 944 nol rivayet İbn Abbas radiyalanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduk Koyu kırmızı renkte elbise giymeyin Bu hadis müslümin şartına göredir Ebu Said el Eşeç cüzünde İbn Ebi Şeybe El İstisker'da İbn Abdilber ve Ahmet bin Hanbel El Vera'da rivayet etmişlerdir Kadınların kırmızı elbise giymeleri 945 nol rivayet Ebu Maşer Ziyad bin Kuleyb rahimallah'tan İbrahim el-Nehayr Hayraimullah onlara Ayşe radiyallahu anh'ın yanına girdiğini ve onun üzerine kırmızı bir elbise gördüğünü anlatmış. Eyyub Ebu Maşer'e peki Ayşe radiyallahu anh'ın yanına nasıl girebilmiş diye sorunca da şöyle cevap verdi. O amcası ve dayısıyla beraber hacca gittiğinde çocuk olduğu için Ayşe radiyallahu anh'ın yanına girebilmiş. Bunu İbn-i İbban bu Bukhari Tarül Kebir'de rivayet etmişlerdir. İsnadı Müslüm'ün şartına göredir. Bu hadis aynı zamanda erkekleri Örtülü olsalar da, yani dış örtüleri, çarşaflar olsa dahi kadınların yanlarına giremeyeceklerine delildir. Yani Asıl adetteki uygulama böyleydi. Bu sebeple Ravi soruyor, yani nasıl onun yanına girmiş olabilir ki yani İbrahim Enne Hay? O da diyor, o çocuk o sıra, çocukken girmiş, çocukken gördüğü şeyi anlatıyor diyor. 946 Noval Rivayet, Ebu Reer Radyalan dedi ki, evet bu rivayet, geçen rivayet, kırmızı ve sarı renklerin sadece erkeklere yasak olduğunu gösteriyor. Kadınlar da demek ki bu caiz. Yani bu kırmızın caiz olduğunu gösteriyor. Sarıya gelince i̇bn Amr, Abdullah bin Amr radiyallahu üzerinde sarı elbise görünce Allah Resulü tersen, bu kafirlerin elbisesidir. Çıkar onları diye uyarıyor. O da bunları yakıyor. Çıkarıp yakıyor. Tandır atıp yakıyor. Ne yaptın onları diyor. Yaktım ya Allah'ın Resulü diyor. Ee, işte onu hanımlarına verseydin ya diye geliyor. Bir tarikinde bu hadisin e, ya Ebu Davud'da ya Ahmet'te yani ikisi de aynı hadisi ediyor fakat bir lafız farkı var. Onları kadınlara vereyim mi? E, boya e, Şey yıkayayım mı? diye soruyor i̇bn Amr. Yani rengini değiştireyim. Yani başka bir renge çevireyim. Bilakis onları yak diye emretti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor. Evet. 940 Altınol Rivayet Ebu Reyl dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, ''İki kırmızıdan, altın ve asfurla boyanmış elbiseden dolayı kadınlara yazıklar olsun.'' Bu hadis Bukhari ve mislimin şartlarına göredir. Münahü Rahimullah hadisin manası hakkında dedi ki, ''Zamanımızdaki kadınların çoğunun yaptığı gibi altın takılar ve renkli elbiselerle koku sürünerek çıkıp teberrüt yaparlar ve insanları fitneye düşürürler.'' Evet, bu hadis Bukhara ve Müslümün şartlarına göredir. beyhak şu Şuhab'da İbn-i İbban e, sayındır, rivayet etmiştir, Elban-ı Sayyada tarcih etmiştir. Kadınlara altın mekruhtur. Yani e, altın ve ipeyi Allah Resulü aleyhisselatü vesselam eline alıyor. E, bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır buyuruyor. Bazı rivayetlerde, bazı sünen kitaplarda görürsünüz, şaz bir rivayettir o, münker bir rivayettir. Kadınlarına helaldir ziyadesi geçer. Kadınlara helaldir ibaresi sahih değil. O sonraki ravilerden birinin müdreç ilavesi. Yani ravi, işte bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır ifadesine, yani demek kadınlara helal diye bir çıkarımda bulunuyor ve bu hadisin metnine ekleniyor zamanla. Mahfuz olan metni bu ikisi yani altın ve ipek ümmetimin erkeklerine haramdır şeklinde geliyor. Kadınlara helal değil. Haram da değil. Ama kadınlara mekruhtur. Yani kadınların altın takılar kullanması hoş görülmemiştir. Yani günah sokmaz, haram değildir ama kötülüklere sebebiyet verdiği için işte kadınların birbirlerine karşı üynmeleri, işte dünyaya bağlanmaları bu gibi sebeplerle hoş görülmemiştir. Asfur'a gelince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sevmediği işte boyalardı bunlar. Asfur, sarı, hardal rengi e, boya. Kokusu da hoş olmayan şeyler. Haluk yine, haluk deniliyor, zaferan deniliyor. Bunun gibi e, sarı ve kırmızı arası, e, bu hadiste zaten iki kırmızı diyor. Yani kimisi buna sarı der, kimisi kırmızı der. Yani böyle arada bir renktir. Turuncu gibi bir şey demek ki şu Said Tefsir'in cildinin rengine benziyor. Yani bu öyle bir renk. Asfurun ve Zaferen verdiği renk. Yine haluk haluk kırmızıdır. Yani o biraz daha koyu. Kiremit rengi gibi bir şey. Bunları çocuklarda dahi, çocuklara dahi giydirilmiş olsa Allah Resulü Aleyhisselatü bundan giydirilmiş. Çocukları sevmezmiş. Bu kadar hoşlanmadığı bir şey. Erkekler için yani sarı yasaklanmış. Kadınlar içinse böyle renkli elbiseler e, yasaklanmış. Yani birileri şimdi diyor ya Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan işte yani dış örtünün rengine dair açık bir ibare gelmemiş. Dolayısıyla dış elbiseyi çarşafını diledi renkte giyebilir kadın diye böyle değişik yorumlar yaptılar insanlar ve işte değişik değişik renklerde parüsüler giymeye başladılar kadınlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama Ahzab suresi 9. ayeti nazil olduğu zaman, Bukhari'de Ayşe radıyallahu anhadan gelen rivayette Nur suresi nazil olduğu zaman, e, siyah örtülere büründüler ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın onayladığı bu. Yani siyah. Sahabeler Allah'ın o ayetinden siyah örtüyü anladılar, siyah örtülere büründüler ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bunu ikrar etti. Başka bir rengi ikrar ettiğine dair hiçbir onay yok. Bilakis şu rivayetler başka renklerin onaylanmadığını gösterir. Yani böyle göz alıcı, canlı renkler. Yani tesettürün ruhuna da, manasına da aykırıdır zaten. Kadınlar için sadece siyah elbise, bütün bedenlerini örtecekleri, gözlerinden sadece yol görebilecek kadar gözleri açık kalacak. Onun dışında elleri, ayakları, bütün vücutları örtülü olmak zorunda ve bunun da siyah ile olması zorunludur başka renkler hakkında yani sahabeden sabit bir şey yok yani siyahtan başka bir şey sabit olmamıştır az önce geçen İbrahim'in Nehai'nin aktardığı rivayet gibi bazı rivayetler var işte burada kırmızı geçiyor o nasıl görülmüş diyor çünkü çocukken hacca gittiği için işte akrabaların amcası falan yanında çocuk olduğu için girebildi diye belirtiyor Başka bir rivayette mesela, zamanımızdaki e, bazı gevşekler bunu delil getiriyor. Zübeyr radıyallahu anh'ın hanımıydı galiba. İşte e, yüzünde bir morluk vardı, üzerindeki elbisenin yeşili gibiydi diye bir ibare var bu kadarıdaki hadiste. Bak işte kadın demek ki yeşil elbise giymiş. Yani bu kadınların kadınlar arasında kendi ev içerisinde giydikleri bir kıyafetin rengidir yani. Bunun dışarıda giydi anlamına gelmez bu. Dolayısıyla kadınlar hakkında koyu renk, koyu, siyah veya siyaha yakın, çok koyu kahverengi, çok koyu lacivert gibi, yani böyle siyah olan, tesettürün manasında olan e, örtüler esastır. Asfur gibi sarı, kırmızı, yeşil, böyle açık renklere gelince bunlar tesettürün manasıyla da uyuşmaz. Bu gibi hadislerde de e, işte onları ateşe götürebilecek şeyler arasında zikrediyoruz etkenler arasında. Kırmızı örtüler, ipek ve altın yüzüğün yasaklanması. 947 olur rivayet? Ali radıyallahu an dedi ki, Kırmızı örtülerden, ipekli giymekten ve altın yüzükten yasaklanmıştır. Bu hadis Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Hadisin metninde geçen meyasir kelimesi, yumuşak yaygılar demektir. İpek veya yünden yapılan, semer üzerine örtülen örtü olduğu da söylenmiştir. Ercuğan kelimesi ise koyu kırmızıya boyanmış demektir. Bunu Ahmet, Ebu Davud, Nesai rivayet etmişler. Muhbil bin Hadi, Sayül Müsned de taric etmiştir. Yani Nuhiye an meyâsiril ercuğan. Yani kırmızı meyâsirlerden minderler derken, e, bazıları minder diye tercüme ediyor bunu. Minder değil, meyâsir demek ki... E, semer üzerine örtülen örtüler. Yani arabaların, atların örtüleri. Bunlar da e, bu kırmızı örtülerden demek ki sakınmak lazım. Yani arabanın koltuk kılıfını kırmızı yapmamak lazım. Bu manada. E, eskiden at, deve. Böyle şeyleri onların semerlerinde kullanırlarmıştı bunu. 948 İm İmran bin Hüseyin radıyallahu anh'a'dan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kırmızı semer üzerine binmem. Asfurla boyanmış kırmızı veya sarı elbise giyme yenleri ipekle kaplanmış Gömlek giyme Erkeklerin esansı kokusu olup Rengi olmayandır Yani kokusu var Rengi yok Yani saydam Yani rengi e, sürdüğün zaman Kalıcı olmayan Bu hani çoban mis falan diyorlar ya Bazısı çok ağır oluyor Böyle koyu bir renk bırakıyor Bunlar hoş değil yani Kokusu olacak Kokusu güzel olacak, kalıcı olacak ama rengi olmayacak, renk bırakmayacak. Erken kokusu böyledir. Kadınların esansı ise rengi olup kokusu olmayandır. Kadınların yani kokuların çıkması yasak olduğundan dolayı rengi olabilir. Ee, yani onu sürdüğün zaman bile o çok az e, kalır, kalıcı değildir. Kadınlar kendi aralarına hani ikram eder, sürer. Ama uçar gider, kalmaz. Böylesi kokular. Rengi kalması mesele değil. Eee Erkeğin ve kadının kokuda dahi birbirine benzemesini böyle ayırt yapıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadis Bukhara-ı şartlarına göredir. Rüyani, Müsned'in Ebu Davud, Hakim, Ahmet, Ahmet Müsleninde ve Kitab-ı Tirmizi, Taberani, Bezar, Şuhab-ı Beyhaki ve Sünen'de Beyhaki rivayet etmişlerdir. Bütün suretlerin yok edilmesi 949'da rivayet Cavir ibn Abdillah radiyalanmadan, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem evdeki suretlerden ve kişinin suret, ruh taşıyan canlı resmi yapmasından yasakladı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fetih günü batha'da iken Ömer bin el-Hattab radiyallahu anh'a gitmesini ve oradaki bütün suretleri silmesini emretti. Oradaki bütün suretler silinmeden Kâbe'ye girmedi. Bu hadis-i müslümin şartına göredir. Beyhaki Ahmet i̇bn İbban Ebu Yala, Evsat'ta Taberani, Ebu Davud, Müşküllü As Mehanül Asar'da Tahavih, Tarihinde İbn-i Asakir rivayet etmişler. Elbani sayıha da Muhbir bin Hâl-ı Müsnet'te tarcih etmiştir. Bu güç ve imkan nispetindedir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'deyken, Mekke dönemindeyken, orada putlar da vardı, suretler de vardı halinde, Kabe'de. Buna gücü yetmiyordu. Fakat orada namaz kılıyordu. Yani gücünün yettiği şeyi yapıyordu. Ondan da engelleniyor, bundan dolayı da eziyet görüyordu ama e, orada suretler vardı. Ama Mekke fethedildiği zaman Kabe'nin içerisindeki bütün suretleri, putları temizlesin diye birisini gönderiyor ve onlar tamamen yok edilmeden oraya girmiyor. Demek ki kişi imkan sahibi olursa buna e, yapılacak şey bu. Baş kısmı kesilen şey suret değildir. 950 ne oldu? Rivayet Ebu Reher Cibril Aleyhisselam Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'e geldi onu sesinden tanıdı ve ona gir dedi. Cibril Aleyhisselam dedi ki evde duvardaki örtüde timsaller var. Onların baş kısımlarını kesin ve yaygı veya ayak altında çiğnenen minder yapın. Zira biz içinde timsaller olan eve girmeyiz. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Mamer bin Raşid cami'de. Ahmet İbn-i İbban, Ebu Davud, nesay Tirmizi, Şer-i Sünne'de Begavi, şer Tahavi, Beyhak-i rivayet etmiştir. Elbani Sayha'da Muhbil bin Hadi, Sahil-i Müsnet'te yapmıştır. Evet, burada baş kısımları yok edilirse suret kalmaz. Nitekim e, İbn-i Arabi'nin Ebu Rerya'dan Muhtasar rivayetinde suret baştan ibarettir. Baş kesilirse suret kalmaz şeklinde e, geliyor. Bu hadis işte onu kuvvetlendiriyor. Yani e, yani biblo da olsa şey de olsa böyle aslan örtüler de olsa bunların baş kızımları kesilmelidir. Sonra bunları yaygı veya ayak altına çinene minderler yapın diyor. Cibril nebi aleyhissalatu vesselam da öyle yapıyor. Zil ve çıngırakların yasaklanması 951 oğlu rivayet Ayşe anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir gününde develerin boynlarından çıngırakların koparılmasını emretti. Bu hadis Bukhara ve Müslim şartlarına göredir. Ee, İshak bin Rahuye, İbn İbban Ahmet Nesai Sünel Kübra'da rivayet etmiştir. Sayın Müslim'de diğer rivayet biliyorsunuz e, çıngırak cerez e, şeytanın çalgısıdır diye geliyor. Bunların koparılmasını emrettiği bildiriliyor, bildiriliyor. Yani hayvan sürüsü bazıları işte koyunlara falan takıyor. Ee, kaçmasın, kaybolmasın diye. Bunlar yasaklanıyor. Böyle bir topluluğa da diğer bir rivayette işte meleklerin arkadaşlık yapmayacağı bildiriliyor. Müzik kullanmanın caiz oluşu 952 ol rivayet. Ali bin Ebi Talib Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yüzüğünü sağ eline takardı. Bu hadis Bukhar ve Müslim'in şartlarına göredir. Beyhaki El Cami Fil Hatim'de, Ebu Davud, Nesai Tirmizi, Şemail'de, İbni İbban Zelmaksel Muhtare'de, Bezzar, Hatip Camii Ahlakı Ravide ve yine Beyhaki Şuab Liman'da, rivayet etmiştir. 953 oğlu rivayette i̇bn Abbas radıyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yüzük edinip taktı. Sonra buyurdu ki bugün bu beni sizden alıkoydu. Bir ona baktım bir size. Sonra onu attı. Bu hadis Bukhara Müslüm'ün şartlarına göredir. Ebu Şeyh Ahlakun de Ahmet Nesayi İbn-i İbban, Ziyal-Makdis'i Taberani Darikud'un el rivayet etmişlerdir. Elbani Sayha'da ve Muhbil bin Hadisayil Müsnet'te tarih etmişlerdir. Allah'ın izniyle bir sonraki derste ipekten ruhsat verilen miktar başlığıyla devam edeceğiz. Bugünlük burada bırakalım. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilaha illallah tekelel şirke ve estağfuruke ve